Naiflere Mektup, Kerem Çağlar Bize bağışladığı İslam nimetinden dolayı Yüce Allah'a hamd ederiz. O İslam ki nimetlerin en büyüğü ve hayırların anasıdır. Sevgili Naif, bedenen, ruhen, kalben ve itikaden afiyet üzere olman için her daim duacıyım. ''Epey uzun bir müddet sonra sana yazmak istedim. Zira sıhhatinin bozulduğunu ve dahi gulatireye ı duçar olduğunu öğrendim. Hatrı daima sayılacak güller ve lalelerle müzeyyen ömrünün şu deminde tutulduğun fırtına karşısında bünyenin zayıf kalmış olmasından ötürü derin teessürlerimi bildiririm. Bazı hastalıklar var ki 9 ayın çarşambası bir araya getirilse bir derman bulunmaz.'' Ümid ediyorum ki sendeki hastalık böyle galiz ve şedid değildir. Kimi hastalıklar da eşşafi olan Allah Sübhanehu ve Teala'nın yardımıyla pirifaniyi bile adeta fütüvet devrindeymiş gibi eski sıhhatine ve kuvvetine dönmesine vesile olan sadra şifa reçetelerle sona erer. Bil ki hastalığın tedavisi için evvela doğru bir teşhis gerekir. Belirtilenlerden emin olunamıyorsa tahliller yapılmalıdır. Bundan da kesin bir netice elde edilemiyorsa daha ileri tetkiklerin yapılması zaruridir. Sen de durumuna bir bak. Halen İslam coğrafyasında kol gezen, bulaşıcı ve mahsus bir hastalıktan virüs kapmış olmayasın. Her ne olursa olsun böyle bir hastalık seni asla ümitsizlik döşeklerine yatırmasın. Bununla beraber bu illeti tanımalısın. Tanımalısın ki çaresine bakabilesin. Bundan nasıl korunmalı? Korunmaya muvaffak olmayanlar nasıl korunmalı? Bunları tahkik edip öğrenmelisin. Naif kardeşim, bu müptela olduğun Dünya Sağlık Örgütü'ne kayıtlı yeryüzündeki tüm tabipler bir araya gelse dahi çare bulamayacakları vehamette fena bir marazdır. Bu menhus hastalığın şifası aslında o kadar kolaydır ki bundan muzdarip olan yeryüzündeki tüm hastalıklar içinde afiyet ve kurtuluşu müjdeler. Kolay diyorum çünkü bu hastalıktan kurtulman aynı zamanda senin elindedir, hatta dilindedir. Öncelikle tüm bildiklerini yeniden gözden geçirmen gerekecektir. Biraz yakın, biraz da uzak tarihe ders nazarıyla odaklanmalısın. Ak sakaldan yok nasıl sürüklendiğinin resmini daha da netleştirmelisin. Doğruların eğrilere nasıl da denk getirildiğini hatırlamalısın. Seni böyle şiddetli hastalıklara mahkum eden sebeplerden birisi ve belki de en başta geleninin bir gassalı ve gömücüsü dahi bulunamadığı için sandık deneşirinde bekleyen, çürüyen, kokan, çevreye mikrop yayan ve en nihayetinde bu kahrolası virüsü sana da bulaştıran asrın vebası, demokrasinin de ta kendisi olduğunu bilmelisin. Naif Hoca Demokrasinin tarihi, trajediler, komediler, telafisi mümkün olmayan vahim hatalar ve cümleler tarihidir. İslam coğrafyasında girdiği her toplumda evvela tevhid kalesini özgürlük, eşitlik, laiklik, hoşgörü ve diyalog gibi mancınıklarla dövüp yıkmaya yönelmiştir. Beraberinde getirip takdim ettiği fikri ve siyasi azgınlıklar İslam coğrafyasındaki halkların ipi kopmuş tesbih taneleri gibi dağılmasına ve daha da parçalanmasına sebep olmuştur. Demokrasinin girdiği toplumlarda ekonomik sistem olarak mecburen uygulatıp himaye ettiği kapitalizm, sistemin sahiplerini ve işbirlikçilerini ihya edip semirtirken, hakların ekseriyetinin emeklerini büyük bir ustalık gerektiren ve şeytanı dahi afallatan, gün yüzü görmemiş usullerle sömürmektedir. Demokratik haklar ve özgürlüklerin geliştirilmesi adına, İslam coğrafyasında tarihte eşi benzeri görülmemiş de, niyette. Ahlaki yozlaşmanın hızla yayılmasına neden olan her türlü marazın bulaştırıcısı, işte bu bir mikrobik demokrasidir. Demokrasinin çağrıcıları ve savunucuları, batılı hak suretinde göstermeye çalışıp, tevhidin özünde olmayan bir şey söyleyerek, iyiden ve doğrudan yüz çeviren dayanaksız ve bulanık düşünceleri pazarlama misyonlarını ifa eden şirk ağlarıdır. Önde veya ortada, hangi pozisyonda olursa olsun bu şirk ağlarının çağrılarına kulak verip yölenenler de ağır yaralar aldılar. Açıkça söylemeye cesaret edemiyor olsalar da bu icraatlarıyla İslam'da bir takım eksiklikler bulunduğunu, bunların tamamlanması için demokratik sistemin en elverişli araç olduğunu iddia etmiş olurlar. Halbuki İslam'ın özünde ve menhecinde hiçbir eksiklik bulunmadığı açık naaslarla sabittir. Naif abi, demokrasi, Allah Sübhanehu ve Teala'yı gereği gibi tanımayan, tevhidi de doğru bir şekilde tanımlamaktan uzaklaşan, vücutlarının dörtte üçü sudan, kalpleri ise seranser şüpheden ibaret, sahabe ismiyle müsemma olup, kalemlerini ve lisanlarını şeytanın mismarı gibi kıvrak bir şekilde kullanarak, tevhid davetini ve mücahitleri, heva ve hayal mahsulü tezviratlarla tezyif etmeye cüret eden, mülhit adaylarının barındığı genişçe bir kusmuk torbasıdır. Demokrasi, en zinde halkları dahi hasta ve hatta mefluç eder. Çünkü demokrasi, aziz ve celil olan Allah'ın emrettiklerini daha çok oy alanlar, yani çoğunluk, yani mebzul miktar kelleler öyle istiyor diye ortadan kaldırmanın şu ana dek bilinen en risksiz ve zahmetsiz yöntemidir. Bu öyle sinsi bir şirktir ki kendisini sahili selamete ulaştırmayı vaat ettiği adamı dibine 70 yıllık mesafe kat edilerek ancak ulaşılabilecek derinlikteki cehennem vadilerine iti verir. Demokrasi, Allah'ın haramlarını serbest kılarak göstere göstere alıştıran, alıştıra alıştıra sindiren, sindire sindire aynılaştırmayı hedefleyen, muahhitle müşriği, müttaki ile müsridi, mümin ile kafiri, hidayet ile sapıklığı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisleri olan ilim ve cihat ehliyle, şeytanın dostları olan şirk ehliyle askerlerini eşit gören ve hatta şeytani olana daha çok değer vermek suretiyle pozitif ayrımcılık yapan gayri fıtri, iblisi bir sistemdir. Şeyh Naif Demokrasi çağrıcıları toplumu anlayış ve yaşayışta derin sapmalara yöneltmektedir. Bir an dahi olsa düşünürüz. Yeryüzünde halen farklı şekillerde devam etmekte olan işgal, sömürü, devlet terörü, hak ihlalleri ve mevcut tağuti düzenlerin himayesi gibi zulümlerin her türlüsünü bizzat icra eden veya perde gerisinde destekleyip yönlendiren batılı küfür devletlerinin hemen hemen tamamında bir çeşit demokrasi uygulanmaktadır. Tüm cürümlerini de o lanetli demokrasilerinin yol göstericiliğinde icra etmektedirler. Demokrasi, Allah Sübhanehu ve Teala'nın hüküm koymadığı herhangi bir meselede kötü örnekleri model olarak alıp uygulamaya başladıktan sonra bu kararın nedenli derin hikmetler barındırdığının açıklanmasına dair sığ sularda çırpınan, çırpındıkça da kendisine muhalefet edenlere salya salya sövgü ve adavet püskürten acziyet fıkıhçılarının yağlarının eritildiği sistem markalı uzlaşı potasıdır. Demokrasi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, Allah'ın bir sureti, ilk yaratılan ve mahlukatın kendisinden yaratıldığı çekirdek, kainatın asli unsuru olacak bir varlık olarak görüp takdim eden küfür ve ilhat anlayışının sahibi, Hallacı Mansur'un gerilacına bulanarak başlarında kavak yerleri esen hakikati Muhammediye sufistlerinin sarhoşluk tekkesidir. Naif Efendi Demokrasi, zulmün her türlüsüne destek olup mazlumları uyutan, insanları Allah'ın subhanehu ve Teala yoluna tabi olmaktan alıkoyan ve tevhidin hakikatini değiştirmeye niyetlenip teşebbüs edenleri daha da cüretlendirmek gibi cürümlerin devletin korumasında ve rahatlıkla gerçekleştirilebileceği şirk ideolojilerinin harman yeridir. Demokrasi, bir Mısır koçanındaki taneler kadar İslami cemaatlerin bulunduğu ülkemizde en büyük zulüm olan şirke karşı gösterilmesi gereken buz ve adavetin millik ayarlarla kontrol edilip zararsız mecralara kanalize edilmesinin en etkin vasıtasıdır. Demokrasi, hem yerli hem de küresel küfre karşı sahih İslami duruşun, sahih İslami duruşun sergilenmesine engeldir. Tevhidi davete yönelik düşmanlık yapanların, tuğyanlarının sürdürülmesini ise teşvik eder. Onlara yol gösterir, güç verir, geniş imkanlar sunar, bu amaçla hazırlanmış fesat projelerini destekler. Molla Naif Demokrasi, tevhid akidesini bildiği halde çevresinin baskısı veya dünyanın geçici menfaatlerinden dolayı bilinçli ve hesaplı bir direnç gösterip taşkınlıkta bulunarak cuhut bataklığına saplanan nasipsizlerin mazeret bankasıdır. Demokrasi, Allah Sübhanehu ve Teala'nın kulları üzerindeki ancak ona ibadet etmek ve hiçbir şekilde şirk koşmamak hakkını ifa etmediği halde, bunu yerine getirmiş gibi kulun Allah üzerindeki ona şirk koşmayana azap etmemesi ve cennete koyması hakkını dile Pelesenke'den servetini kaybetmiş, müflis tüccarların lebalep dolu ham hayaller kasasıdır. Demokrasi, kalplerini dünyaya kazık gibi çakarak Tuli emel deryasına dalan haris ve saptırıcı önderleriyle onlara tabi olanların günümüzdeki mevcut manzaraya bakarak işleri sonsuza dek bu şekilde devam edeceği zannına kapılmalarına sebep olan çöl serabıdır. Demokrasi, serbestlik adına bir toplumun lanet ve gazaba uğramasına sebep olacak, münkerin yasaklanmayıp marufun emredilmemesini temel prensip olarak kabul eder. Halbuki sen, İslam'a göre insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetin bir ferdi olarak marufu, tevhidi emredip, münkeratı, şirki nehyetmekle emrolunmuş değil miydin? Kalender Naif Demokrasi birkaç hususta İslam'la özdeşleştirilmeye çalışılmaktadır. Bil ki bu hezimet ideolojisinin aziz İslam'la ortaklaştığı hiçbir yönü yoktur. İkisi de taştır diye kömürle Yakuti Rummaniyinin, nar tanesi gibi olan çok değerli Yakut'un aynı olduğunu söyleyebilense ehli hamakattır. Zifiri karanlıkta yakalan bir kibrit çöpünün ışığıyla yeryüzünü aydınlatıp ısıtan hayat kaynağı güneş hiç aynı nitelikte değer ve önemde olabilir mi? Demokrasi dininin mezhepleri olan partiler yoluyla senin gibi, hakikatte temiz fıtrat sahibi binlerce pırıl pırıl genç, yüce Allah'ın rızasına ulaşmak için en üstün amellerden olan davet, ıslah ve cihattan geri bırakılmakta, ürkütülüp korkutulmaya çalışılmaktadır. Duyguları asil, karakteri sağlam ve kalbi selim bir civan mert olarak, adeta tarihin kalbi olan bu süreçte, Tevhid akidesinin izzetini kuşanarak muvahhid bir mü'mine yakışan kararlılığı, duruş ve direnişi göstermelisin. Demokratik sistemin ayrılmaz birer parçası olan partilere yönelerek, Yüce Allah'ın sana bahşetmiş olduğu gençlik dinamizmini, enerjini, bilgi, birikim ve yeteneklerini heder etme. Şüphesiz ki kişi, dünyası için ebedi hayatı, ahireti harap ederse bu onun için en büyük musibettir. Bundan çok daha büyüğü ise kişinin, başkalarının dünyası, dünyalığı için ahiretini harap etmesidir. Demokrasi, partiler yoluyla her köye ve kasabaya ulaşabilen, hem eğere hem de semere gelebilen bir şeytan bineğidir. Bahadır Naif Demokratik sistemin başına geçen her kim olursa olsun, taavutun ta kendisidir. Allah'ın Sübhanehu ve Teala, hakimiyetini, o yoluyla gasp ettikten sonra insanlar arasındaki muamelelerde kısmen de olsa hakkaniyete riayet ediyor olması o yöneticinin tağut olduğu gerçeğini bu hali devam ettiği müddetçe asla değiştirmez. İnsan, fıtri olan korku veya ümit, tehdit ya da vaatlere kapılabildiği için tağutun hükmüne eğebilmektedir. Zira tavutlar 12 Eylül 1980 darbesi benzeri olağanüstü dönemlerde olduğu gibi baskı ve korkuyla veyahut yaşadığımız şu süreçte yumuşak güçle icra ettikleri gibi ümit veya vaatler yoluyla şirk düzeninin tahakkümünü muhafaza ederler. Demokrasi, düşünce kuruluşları ve kanaat önderleri gibi yerli ve uluslararası alanda faaliyet gösteren şebekelerin, İslam'ı sadece ahiretle ilgilenip dünya hayatına sırt çeviren kilise dinine dönüştürme projesidir. Demokrasi, batılılarca gayrimeşru olarak doğrulan ulusalcılık, layıklık, ilmani, yurtseverlik, hümanizm, milliyetçilik, faşist sosyalizm, bağızçılık ve ateizm gibi şeytani ideolojilerin döl yatağıdır. Naif Evladım Naif, evladım, bil ki çoğu necis olan bir şeyin azından da istifade edilmez. Tahir olan İslam'a particilik gibi kurumlarıyla demokrasi nicasetini sıçratmaya cüret edenlerin nasıl da zelil olduklarının örnekleri bugün capcanlı bir şekilde müşahede edilmektedir. Cezayir, Fız, Filistin, Hamas, Türkiye, RP, Mısır, İhvan ve Tunus, Nahta birer ibret vesikası olarak halen güncelliğini korumakta, ve akıl sahipleri için öğreticiliğini sürdürmektedir. Yarın mahşer gününde müflisane bir ahvalde, ilahi gazap ve azaba sebep olacak meş'um ve menhus demokrasi menheci üzere ve demokratik düzenin vazgeçilmez kurumlarından olan herhangi bir partinin kartviziti ile huzuru Rabbül Alemin'e vardığını düşün. Ürperdin değil mi? Mü'minler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Enfal Suresi 2. Ayet Bu yazı Tevhid dergisinin 24. sayısında yayınlanmıştır.